Ağzı belli Allah'ı, min al şeytanı, Rjim. Bismillahi R-Rahman Ve salat ve ala resulüna Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ejmaain. Muhterem dinleyenlerim, hepinizi kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatüh. Şu geri kalan ömrümüzün Rabbimizin razı olduğu bir şekilde, kamil iman ve o imanın gereği olan salih amellerle birlikte, sıhhat ve afiyet içerisinde, ferahlık içerisinde geçirilmesinin duası, temennisi ve niyazı ile Milli ve Manevi Değerlerimiz isimli programımıza teberken şu salatu selamı okuyarak başlıyoruz. Allahümme salli salaten Kamileten ve sellim selâmen tâmma alâ seyyidina lezi tenhallu bihil ukadu ve tenfericu bihil kürabu ve tuquzzâ bihil havâicu ve tunalu bihirraqa ibu ve husnul khawatim ve yustezkal gamamu bi vechil kerim ve ala alihi ve sahbihi fi kulli lamhati ve nefesin bi adedi kulli malum illek amin ya rabbel alemin ve ya erhamer rahimin muhterem dinleyenlerim Allahu teala mekanlar içinde mukaddes mekanlar zamanlar içinde de mukaddes zamanlar yaratmış olup insanlara rahmetini ve nimetlerini çokça ihsan ettiği belli vakitler, belli mevsimler vardır. Haftanın günleri arasında cuma, kameri aylardan olan ve İslam alemince üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları bu türden feyiz ve bereketi bol zaman dilimlerindendir. Allah'a şükürler olsun ki 16 Temmuz önümüzdeki pazar günü bir Recep olup pek feyizli ve bereketli bir maneviyat, rahmet ve mağfiret mevsimine yüce Allah'ın lütfuyla girmiş olacağız inşallah. Asıllardan beri bütün Müslümanlar pek feyizli, bereketli ve birbirinden sevap ve fazilet bakımından pek güzel ve bir nevi hasat mevsimi olan bu üç aylara erişmenin manevi hazlığını duymuşlar ve hatta birçok mümin kardeşlerimiz bu mübarek ayları oruçlu geçirmişlerdir. Bu aylar Müslümanlar tarafından derin bir saygı ve dini heyecanla karşılanır. Diğer aylara nispetle daha çok ibadetle değerlendirilmeye çalışılır. Hemen hemen her Müslüman bu ayların girişiyle bir hazırlık yapar geçmişini gözden geçirerek düzenli bir geleceğe kavuşmanın imkanlarını arar sevgili peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Recep ve Şaban ayı boyunca şu bir satırlık duayı okumuşlardır bu duayı okumak sünnettir. Okumayı ihmal etmeyelim. Allahümme barik lena fî recebe ve şaban ve belligna ramazan. Ey Allah'ım, recep ve şaban ayını bize mübarek kıl ve bizi ramazana ulaştır. Amin. Bu bir satırlık duayı ezberleyelim. Eşimize ve çocuklarımıza da ezber, ezberletirelim. Recep ve Şaban ayı boyunca namazlardan sonra hatta yemek dualarında bile ve diğer vakitlerde bu duayı okusak bir sünnet işlemiş oluruz. Ben teberriken tekrar okuyorum. Allahümme barik lena fi recebe ve şaban ve belligna Ramazan. Muhterem dinleyenlerim, Recep ayının girmesiyle birlikte, hemen kandil gecelerinin ilkiyle de e, kavuşmuş olacağız inşallah. Nitekim 19 Temmuz Perşembe gününü, önümüzdeki Perşembe günü. 19 Temmuz, Perşembe gününü, Cuma gününe bağlayan gece, Recep ayının ilk Cuma gecesi olup, Regaip gecesidir. İslam aleminde, üç aylar diye bilinen, ve özel bir değer verilen, rahmeti, feyzi ve bereketi bol olan, Recep ayı ile başlayıp, Şaban ayı ile süren, ve Ramazan ayı ile son bulan huzur ve maneviyat mevsimine, Cenab-ı lütfu ile bir kez daha girmiş, ve inşallah 19 Temmuz önümüzdeki Perşembe günü akşamı, Regaib kandilini idrak etmiş olacağız inşallah. Kutsiyetiyle gönüllerimize feyiz ve bereket bahşeden, regaib kandilini tekrar idrak etmenin sevinç ve mutluluğunu yaşamaktayız yüce Rabbimize sonsuz şükürler ve hamdü senalar olsun regaib kandili müslümanların sınırsız af ve merhamet sahibi olan yüce Allah'a sığınarak günahlardan arındıkları ilahi lütuf ve bereketlere eriştikleri müstesna zaman dilimlerinden birisidir bu mübarek geceye adını veren regaib kelimesi elde edilmesi arzu edilen değerler, pahası ağır şey veya hatta bol ata manasına gelmektedir. Bu mübarek gecede Allah Teala'nın kullarına olan lütuf, izzet, ikram, ihsan, rahmet ve mağfiretinin diğer zamanlardan daha büyük olması daha fazla tecelli etmesi samimi kalple Allah'a yönelenlerin affedilmelerinin ümit edilmesi ve müminlerce gönülden arzulanması sebebiyle bu gece regaib gecesi diye isimlendirilmiştir. Şu halde regaib gecesi Cenab-ı Hakk'ın İn am hazinesinden pahası ağır şeylere veya bol atı yelere nail olma gecesi demek olur. Bu gece rağbet bulmuş, pek mübarek, pek kıymetli bir gecedir. İnanmış insanların gönül huzuruna kavuşacakları bir gecedir. Allah Teala yönelmenin, ondan af ve bağış dilemenin hazzını tadacakları kutlu bir gecedir. Bu gecede yüce Allah'ın sonsuz rahmeti müminleri kuşatır, ona yükselen dualar kabul görür, yalvaran diller ve kaldırılan eller boş geri çevrilmez. Bu sebeple müminler içtenlikle yüce Allah'a yönelirler, affedilme ümitleri canlanır, ve Cenab-ı Hak'tan feyzi, bereketi, rahmeti, mağfireti ve affedilmeyi büyük bir heyecanla gönülden arzu ederler. Camilerimiz, meşgitlerimiz bu gece sabaha kadar üstlerine gökten yağan nurlar ile kendilerini dolduran Müslümanlardan taşan nurlar arasında parıldar durur. Bu gecede camilerimizi kubberlerine kadar dolduran dualar, bütün bir yıl ümmeti Muhammed üzerinde ilahi bir rahmet olur. Bu gece camilerimize, meşgitlerimize tan ağrıncaya kadar Kur'an-ı Kerim okunur, dinlenir, namaz kılınmak ve dua, niyaz yapılmak suretiyle ihya edilir. Muhterem dinleyenlerin regaib gecesi bütün İslam aleminin mukaddes kabul edip ihya ettiği en mübarek gecelerden biridir. Bu mübarek gece her yıl İslam dünyasının dört bir tarafında derin bir huşu ve hürmet ile karşılanır ve uğlanır. İslam aleminin saadet ve selameti müminlerin mağfireti ilahiyeye nail olmaları için bu mübarek gecede milyonlarca Müslümanın elleri semaya açılır bu mübarek gecenin hepimiz, milletimiz ve bütün İslam alemi için maddi ve manevi hayırlara, bereketlere ve af ve mağfirete nail olmamıza vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ederiz. Ve bilhassa idrak ettiğimiz bu mübarek gecenin çağın getirdiği sıkıntılarla bunalan ruhlara, manevi hayatın ihmaliyle daralan kalplere ümitsiz karamsar, günleri gafletle geçen kimselere gerçek manada maddi ve manevi bir kandil olması için dua ve niyaz ediyoruz. Muhterem müminler hiç şüphe yok ki vakitler aslında birbirine eşittir. Bir vakit diğer bir vakitten kendiliğinden üstün olamaz. Öyleyse bir vaktin diğer vakitlerden daha şerefli ...ve faziletli olması mutlaka o vakitte meydana gelen bir yüce işten ve mübarek bir olaydan kaynaklanmaktadır. Zaman ve mekanlar kendilerinde meydana gelen büyük ve önemli olaylarla değer kazanırlar. Regaib gecesini bu derece yücelten husus, bir rivayete göre Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu gece ana rahmine intikal etmiş ve yine Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu gece Cenab-ı Hak'tan has bir tecelliye ve birçok manevi ihsanlara mazhar olmuştur. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz de bunun bir şükür ifadesi olmak üzere 12 iki rekat nafile namaz kılmışlardır. Demek ki Regaib gecesini bu kadar yücelten husus, onu tekrar etmek istiyorum, bir rivayete göre Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz bu gece anarhamine intikal etmiş ve yine Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz bu gece Cenab-ı Hak'tan has bir tecelliye ve birçok manevi ihsanlara mazhar olmuştur. Sevgili Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır. Hamsu leyalin la tureddu fîha da'vetün diye devam ediyor hadis-i şerif. Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geri çevrilmez. Muhakkak kabul olunur. Bunlar Recep ayının ilk gecesi. Şaban ayının 15. gecesi yani berat gecesi, cuma gecesi, Ramazan bayramı ve kurban bayramı geceleridir. Duaların makbul olacağı geceler arasında Recep ayının ilk gecesiyle cuma gecesi bulunması bu gecelerin ihyasına bir işaret sayılmış ve ümmet tarafından bu gecelerin daha fazla ibadetle geçirilmesi iyi karşılanmıştır. Muhterem dinleyenlerim, elhamdülillah, inşallah bir regaib kandiline daha e, kavuşacağız. E, dolayısıyla bu mübarek geceyi çok iyi bir şekilde değerlendirmeye e, çalışalım. Ben şimdi bu konularda bazı tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Bunlardan birincisi, gece uykusuz geçirileceği için çok ibadet edileceği için gündüz bir miktar uyunursa geceye takviye olur. Onun için regaib gecesi olmadan önceki gündüzde şöyle kendimizi ibadete daha iyi hazırlamak için uyumanızı tavsiye ederim. Biraz. Mesela kayülüle yapmanızı tavsiye ederim. Bu bir. İkincisi regaib gecesinde radyo, televizyon seyredeceğim Evde takip edeceğim filan diye düşünmeyin. Mutlaka bir camide olun. Çünkü camide olmak ile evde olmak arasında çok büyük farklar vardır. Camide kılınan namaz, evde kılınan namazdan 27 kat daha sevaplı. Eğer meşgid ise, cuma namazı kılınan büyük cami ise, tabi daha çok sevaplı oluyor. Bir de camiye giderken gelirken attığın, her adımdan insanın bir günahı affoluyor, bir hasene kazanıyor, bir derecede terfi ediyor, rütbesi yükseliyor. Onun için regaib gecesine dikkat etmeniz gereken şeylerden birisi, yatsı namazında mutlaka camide olacaksınız. Bilhassa erkekler, hanımlar evde kılarlarsa daha iyi olur. Sabah namazında da mutlaka camide olacaksınız. Çünkü sevgili Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle, e, buyurmuşlardır men sallel işâe fî cemaatin fekenneme kâme nısfel leylî kim yatsı namazını cemaatle kılarsa sanki gecenin yarısını ihya etmiş gibidir Wa men sallel subha fî cemaatin fekenneme sallel leyle küllehû kim de sabahı da cemaatle kılmışsa gecenin tamamını ihya etmiş gibidir İşte bunu kaçırmamak lazım muhterem dinleyenlerim yani şöyle olabiliyor bazen, regaib gecesini ihya edeceğim diye uykusuz kaldığı için sahur olur olmaz yemeğini yiyor. Ondan sonra da evinde namazı kılıp yatıyor. Bu yanlış. Sabah namazını camide kılmaya dikkat edin. Regaib gecesinde ve her zaman. Ama regaib gecesinde özellikle bunu kaçırmamaya dikkat edin. Yatsı namazı ve sabah namazı camide olacak. Ondan sonraki zamanınızın bir kısmı camide olabilir, bir kısmı evinizde kendi özel mekanınızda ibadet etmek tarzında olabilir. ile yapacağımız ibadet ve duaların muhakkak kabul olunacağına ve allah Teala'nın biz kullarına olan ikram ve izzetin bol olacağına inanarak bu şuur ve idrak içerisinde regaib gecesi ve gündüzünü şöylece ihya etme çalışmalıyız. Lütfen imkanınız varsa kalemle not alın. Maddeler halinde söyleyeceğim ve bunları yapmaya çalışalım. Bunlardan birincisi geceyi oruçlu olarak karşılayalım. Yani Recep, Recep ayının ilk perşembe günü oruç tutulmalıdır. Sevgili Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuşlardır. Recep ayının ilk günü kim oruç tutarsa bu orucu bir aylık orucun sevabına denk olur. Bakın bu fazileti kaçırmayalım. İkincisi salatü selam okumak. Hazreti Peygamber aleyhissalatü selam Efendimiz'e hiç olmazsa bir tesbih salatü selam okumalıyız. Canı gönülden es ve selam aleyke ya Resulallah demeliyiz. Üçüncü olarak bu mübarek gece kusur ve günahlarımızdan tövbe ve istiğfarda bulunmalıyız en azından bir tesbih estağfurullah demeliyiz evet canı gönülden bunu da sakın ihmal etmeyelim Tabii ki bu tövbenin canı gönülden ve samimi olması gerekmektedir dördüncü maddemiz Kur'an-ı Kerim okumalı dinlenilmeli ve ayrıca Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin ashabın, tabiinin, diğer büyüklerimizin meşayıkımızın, akrabalarımızın özellikle annelerimizin, babalarımızın ve bizi yetiştiren muhterem hocalarımızın üzerimde hakkı bulunan ve geçen zavatın kısacası bütün Müslümanlar ruhlarına Kur'an-ı Kerim okunmalıdır. Bir düşünelim muhterem dinleyenlerim Bu akşam bir ölmüş olsaydık, kabirde olmuş olsaydık, bize akrabalarımız, yakınlarımız, dostlarımız tarafından ne yapılmasını beklerdik? Biz de aynısını yapalım ki bize de arkamızdan gelenler yapsınlar. Beşilisi bütün Müslümanların mağfiret ilahiye nail olmaları maddi ve manevi hayırlara, bereketlere ulaşmaları, yeryüzünden zulüm ve küfrün kalkıp İslam'ın hakim olması için de içtenlikle bol bol dua edilmelidir. Evet, Allah Teala'ya tam bir kuşu içinde dua ve niyazda bulunmalıyız. Çünkü dua, rahmet kapılarının anahtarı, ibadetlerin özüdür. Yapacağımız duaların mutlaka kabul olunacağına inanarak yapılmalı. Çünkü sevgili peygamber efendimiz aleyhissalatu vesselam Rabbiniz Hayy, yani isteyene istediğini veren kerim yani istemeden veren bol verendir. Kulu dua ederek kendisine elini kaldırdığı zaman o elleri boş çevirmekten haya eder. Yani yapılan duayı mutlaka kabul eder buyurdu sevgili peygamber efendimiz aleyhissalatü vesselam. O halde, Rabbimizin, bu vaadinden, istifade ederek, açık olan tövbe kapısına iltica edelim, tevbe edelim, tövbelerimizi kabul eder, o yüce Rabbimizden mağfiret isteyelim, bizleri affeder, o bizlere, anne ve babalarımızdan daha şefkatli ve merhametlidir. Ya Rabbi, kulluk borcu olarak ve sırf ilahi rızanı kazanmak niyetiyle bugüne kadar yapabildiğimiz ibadet ve taatlerimizi dergâh-ı izzetinde kabul eyle. Ya Rabbi cümlemizi rahmetine gark eyle, affı muğfiretine nail eyle, cemalinle ve firdef cennetine müşerref eyle, cehennemden uzak eyle, dünya ve ahiretimizi mamur eyle, İslam'ı ve Müslümanları aziz ve mansur eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin. Muhterem dinleyenlerim, İslam alemi bu geceyi her yıl maalesef hüzün, keder ve kalplerdeki burukluğu yaşayarak idrak etmektedir. Çünkü İslam aleminin bir bölümünün çevresinde meydana gelen ve uzun zamandır çözümü de mümkün olmayan hadiseler sağduyu sahibi bütün insanları üzmekte ve derinden yaralamaktadır. Recep ayı içerisinde zalimlere, kafirlere, haksızlara beddua etmek tutar denilmiştir. Ya Rabbi yeryüzünün neresinde olursa olsun Müslümanlara zulmeden bu zalimleri, kafirleri sana havale ediyoruz. Kahru perişan eyle ya Rabbi, ya Rabbi sen Müslümanları khalas eyle, amin, ya Rabbel alemin ve ya Erhamer rahimin. Muhterem dinleyenlerim, regaib gecesinde yapacağımız beşinci husus, bu geceyi namaz kılarak ibadetle geçirmenin sevabı çok büyüktür. Regaib gecesi ve gündüzdeki namazları cemaatle kılmaya son derece gayret göstermeliyiz. Kaza namazı bulunan kimseler bu namazlarını kaza etmeye çalışmalıdırlar. Sadece farz namazları ve vitir namazı kaza edilmektedir. Sünnetler kaza edilmiyor. Kaza namazı olmayan kimseler de tekellüften kaçınmak suretiyle nafile namaz e, kılmalıdırlar. Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu gece pek çok ruhani ahval ve ikrama kavuşuş olmakla Yüce Allah'a şükür için 12 rekat namaz kılmıştır. Ayrıca tesbih namazı da kılınabilir. Enes bin Malik Radyal Anhu'den rivayete göre sevgili Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Recep ayının ilk perşembe günü oruç tutulmasını tavsiye ediyor. Sonra o gün akşamı ile yani cuma gecesi akşamla yatsı arasında 12 rekat namaz kılması tavsiye ediyor Hadis-i Şerif'te. Her bir rekatında bir kere Fatiha suresi, üç kere İnnâ enzelnâhu suresi, 12 kere İhlas suresi ve her bir rekatta bir selam verilir. Bu namaz kılındıktan sonra da salatü selam okunur. Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyül ümmiyi ve ala alihi ve sellim. Evet, bu e, namazın kılınış şeklini ve bu salatu selamları dua kitaplarınızdan e, temin edebilirsiniz. Ayrıca e, her ay elhamdülillah e, çıkan ve bu ayda dokuzcu sayısı çıktı. Dini meslelerimiz e, aylık bülten dokuzcu sayı tamamen Üç aylar ve regaip gecesi ile alakalıdır. Mutlaka bu bülteni almanızı, e, bilhassa e, üç ayları ve i gecesini okumanızı, çünkü ben oradan sizlere okuyup özetlemeye çalışıyorum, elinizin altıda bulunsun, oradan okuyarak güzelce bu namazı kılmaya çalışalım. E, çünkü bu namazı kılmanın çok büyük mükafatı bulunmaktadır. Ve dini meselelerimiz aylık bülten dokuzuncu sayıda bu konular çok daha geniş bir şekilde anlatılıyor. Lütfen alalım ve oradan okuyalım. Regaib gecesinde altıncı madde olarak e, gündüzünde mezarlar, yakınlarımızın kabirlere ziyaret edilmeli, ruhlarına Kur'an-ı Kerim okunmalı, dua edilmeli. Onlar için de Allah Teala'dan aff ve mağfiret dilenmelidir. Yedinci olarak regaib gecesi ve gündüzünde, fakir fukarayı, yetim ve kimsizleri görüp gözetmek, ihtiyaç içerisinde kıvranan din kardeşlerimizin yardımlarına koşmak, onlara imkanlar ölçüsünde tasaddukta bulunmak mutlaka yapmamız lazım gelen bir husustur. Bunu da ihmal etmeyelim. Unutmayalım ki muhterem e, dinleyenlerim, paylaşılmayan sevinç ve mutlulukların, İnsan için fazla bir anlamı yoktur. Sevinç ve mutluluklar paylaşıldıkça artar, kederler de paylaşıldıkça hafifler azalır. O bakımdan imkan dahilinde yardımcı olmaya çalışalım. Sekizinci olarak da, dinimize aziz ve mübarek kabul edilen diğer zamanlar, geceler gibi, bu mübarek gece hakkında da aile efradımıza, özellikle çocuklarımıza, Lüzumlu bilgileri vermeli, mana ve ehemmiyetini anlatmalı ve benimsetmeliyiz. Böylece onların da bu gecenin feyzinden istifade etmelerine vesile olalım. Bu sebeple bu gece çoğu çocuğu sevindirelim. Maddi imkanlar el verdiği ölçüde eşimize, çocuklarımıza, bu mübarek gece hatırasına bir hediye alarak, bu mübarek gecenin zihinlerde daha etkili bir şekilde yer almasını sağlayalım. Böylece bu mübarek gecenin güzelliğinden ailece istifade edelim. Hiç şüphe yok ki, dilimize karşı duyduğumuz sevgi ve hürmet, anne babalarımızın bize bıraktığı güzel bir mirastır. Bu miras, bizden de çocuklarında kalabilecek olan en değerli mirastır. Dokuzuncu olarak da, evet diğer kutlu zamanlar gibi regaib gecesi de geçici hevesler, ve sonu gelmez emeller peşinde bir koşuşturma içerisinde geçen hayatımızda bize bir soluklanma, durup düşünme, iç dünyamıza dönüp geçmişimizin bir muhasebesini yapma fırsatı sunar. Bu sebeple Yüce Rabbimizin Bismillahirrahmanirrahim ya Ey iman edenler Allah Teala'dan korkun da emirler ifa edin. Vel nefsun nefsumma kaddemed ligadin Herkes yarını yani kıyamet günü için önden ne göndermiş olduğuna bir baksın. Vette kulla Allah Teala'dan korkun da yasak edilen şeyleri terk edin. allah khabirun bima ta'amelun Çünkü Allah Teala ne yaparsanız hakkıyla haberdardır. Evet Allah Teala böyle buyuruyor. Haşir suresi 18. ayet-i kerimede Müzem'in suresi 20. ayet kelimeleri şöyle buyurmaktadır Bismillahirrahmanirrahim ve ma tuqaddimu li enfusikum min hayrin teciduhu indallah huve hayran ve azama ecra Kendileriniz için hayırda ne takdim ederseniz sizden önce ne gönderirseniz onu Allah indinde daha hayırlı ve ecrini daha büyük olarak bulursunuz. Vestagfirullah Allah'tan günahlarınızın affını isteyiniz. İndallâr Gafuru Rahim, şübest Allah Gafurdur Rahimdir. Evet Cenab-ı bu emrine kulak vererek, ahiret için ne hazırlık yaptığımıza bir bakalım. Hayatımızın bir muhasebesini yapalım. Evet muhterem dinleyenlerim, şu yaşa geldik. Namazımız, orucumuz, zekatımız, haccımız, tesettürümüz, helal ve haramlar riayet etmemiz ne durumda acaba? Hazreti Ömer radiyollahu anhu bir hutbesinde şöyle buyurmuştur. Hasibu enfusekum kabla en tuhasibu. Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekiniz. Vezinu kabla en tuzenu. Amelleriniz tartılmadan önce kendi amellerinizi tartınız. Ve tezeyyenu yevme turzun la yakhfa minkum khafiye. Hesaba çekilmek üzere kıyamet gündeki en büyük arz huzura alınma için gerekli güzel hazırlıklarınızı yapınız. O gün huzura alınırsınız öyle ki size ait gizli bir sır kalmayacak bütün sırlar meydana çıkacak. Evet bu günü unutmamak e, lazım. Abdullah bin Abbas Radyo Anca rivayete göre Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nasihat ettiği bir şahsa şöyle buyurmuştur. İğtenim kamsen kabla kamsin. Beş şey gelmeden evvel beş şeyi ganimet bil. Şebabeke kable heremike. İhtiyarlamadan evvel aciz ve düşkün duruma düşmeden önce gençliğinin kıymetini bil. Oyun ve eğlence gibi sonu kusran olan şeylerle geçirme. Ve sıhhat eke sekamik, Hasta olmadan evvel sıhhatinin kıymetini bil. Din ve dünyana yararlı hizmetler yap. Ve gına eke kable fakrik, Fakir düşmeden evvel zenginliğin kıymetini bil. Zenginliğini ekonomik olarak kullan, Malını ve servetini lüzumsuz yere tüketme. Tutumlu ol, cimri de olma. Ve ferag eke kable şulik, İşin gücün artmadan evvel boş vakitlerin kıymetini bil, boş vakitlerini değerlendir, tembel tembel oturma, yararlı hizmetler yap. Ve hayat eke kable mevtik, ölüm gelmeden evvel hayatının kıymetini bil, düzenli ve tertipli olarak hem dünyanın için ve hem de ahiretin için çalış. Hiç ölmeyecek gibi dünya işlerini yap, yarın ölecekmiş gibi ahiret hazırlığı yap. Yani her ikisi için muvazeneli çalış. Evet muhterem dinleyenlerim, işte e, bu ayet-i kerime ve hadis-i şerifler gereğince nefsimize bir çeki düzen verelim. Nefsimize değil de Cenab-ı Hakk'ın emirlerine uyalım. allah Teala yolunda ve huzurunda gözyaşı dökelim. allah Teala huzurunda kulun akıttığı birkaç damla gözyaşının ilahi rahmeti coşturduğunu, yalvaran günahkar kulun günahının bu sayede yıkandığını bilelim. Hakkın rahmet dergahına sığınalım, onun uzanan elleri, yaşaran gözleri boş çevirmediğini idraki içinde olalım. Salih amellerimizin, imanımızın nurunu artırdığını, kemalini ve bekasını sağladığını idrak ederek, ömrümüzü salih amellerle geçirelim. Şimdi bize düşen bu mübarek gayb gecesinde nefsimizin ve hayatımızın muhasebesini yapmaktır. Hayatımızın hesabını yaparak karımızın ve zararımızın bilançosunu çıkarmaktır. Hangimizin elinde bir sene daha yaşayacağımıza dair bir garanti vardır. Ölümü akıllarından bile geçirmeyen milyonlarca kişi bu geçen bir sene içinde dünya denilen yerden ahirete intikal etti. Bizler de biliyoruz ki ömür sermayemiz her geçen gün bitmekte buna karşılık günahlarımız da artmaktadır. Evet bir şahsa günün birinde cuma namazına gelmesini söylemiştim telefonla. İşinin çok olduğundan bahsetti. Dedim ki kendisine... Mezarlıklar hep işini yarım bırakan kişilerle dolu. İşini bitirip de e, mezarlığa giden yok. Evet muhterem dinleyenlerim, bize ayrılan süre bitmek üzere. Ben öncelikle inşallah 16 Temmuz pazartesi günü idrak edeceğimiz mübarek 3 aylığınızı tekrar tebrik ediyorum. Ve o duayı okuyalım mutlaka. Allahümme bariklena fi recebe ve şaban ve Belliğna ramazan Ey Allah'ım Recep ve şaban ayını bize mübarek kıl ve bizi ramazan ayına ulaştır. Bu duayı sizlere bahsettiğimiz dini meselenin aylık bültenden ve diğer dua kitaplarından temin edebilirsiniz mutlaka aylık bülten alalım, bilhassa 3 ayları ve regaib gecesini okuyarak güzelce ihya etmeye çalışalım, Rabbim bizleri muvaffak eylesin. Evet muhterem dinleyenlerim, bu duygu ve düşüncelerle bütün müminlerin ama bilhassa siz muhterem dinleyicilerimin regaib gecelerini tebrik ediyor, daha nice regaib gecelerine sıkat ve afiyetle erişmemizi ve bu mübarek gecenin Rabbimizin istediği manada ihya edilmesini, değerlendirilmesini ve bu mübarek gecenin müminler mağfiret ilahiyeye nail olmalarına tüm İslam aleminin birlik ve dirliğine dünyanın pek çok yerinde haksızlığa ve saldırıya uğramış Müslüman kardeşlerimizin kurtuluşlarına, insanlığın hidayet ve barışına, huzur ve saadetine dünyanın değişik bölgelerinde akan kan ve gözyaşının durmasına, insanlığın ortak huzurunu tehdit eden, terör ve şiddetin, savaş ve düşmanlığın yerini, birbirimizi olanca farklılıklarımızla severek ve sayarak, barış içinde yaşama sorumluluğunu almasına, maddi ve manevi hayırlara, bereketlere vesile olmasını, Cenab-ı Hak'tan dilerim. Allah-u Teala cümlemizi, mübarek gecede af ve mağfirete nail olan kullarından eylesin amin muhterem dinleyenlerim 19 Temmuz Perşembe günü mutlaka oruçlu olalım Perşembe günü akşamı Cuma gecesi inşallah mübarek regaer gecesi kısaca anlatmış olduğum şekilde ama bültenden de okuyarak en iyi bir şekilde ihya etmeye çalışalım ben bütün Müslümanlar ama haseten siz muhterem dinleyicilerime dua edeceğim. İnşallah biz e, o gün o akşam e, Doğuş Camii'nde bulunacağız. Gelebilen kardeşlerimiz oraya gelirlerse beraberce e, bu anlattıklarımızı yapma, ihya etme, dua yapma çalışırız. İnşallah. Lütfen sizler de bize dua ediniz. Rabbim dualarımızı kabuleylesin. Hadisi şerif okuduk. Allahu Teala kendisine uzanan elleri elbette eli boş geriye çevirmeyecektir. Ben tekrar hepinizi kalbi muhabbetle selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve Rahmetullahi ve berekatüh. Allahu Teala emanet olunuz muhterem dinleyenlerim.